her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selam aleyküm <gülüyor> ve rahmetullahi <gülüyor> ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi hepimize nasip etsin. Allah azze ve celle... Bir an olsun bizleri kendi nefsimize bırakmasın. Kavmamızın işlediği günahlardan dolayı Allah Azze ve Celle bizleri hesaba çekmesin. Evet. Rabbim subhanahu ve teala Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Evet. İçimizden Rabbani alimler çıkarsın. Bizleri Hakk'a sevk etsin. Bizleri de o hak sözleri duyduğunda Hakk'a dönenlerden eylesin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan sanmı kullardan eylesin. Kardeşlerim bugün sizlere yine tefsir dersine devam edeceğim. Gündüzde sizlere mesaj olarak atmıştım eğer okuduysanız. Kalem suresinin içinde bahçe sahiplerini anlatan bir kıssa var. Aynı günümüzdeki yaşantıdan getirilen kesitlerden bir kısmı var. Yani Orada Allah subhanahu ve teala bizi bize anlatıyor. Neyim anlatıyor? Malı veren kim? Allah. Mülkü veren kim? Allah. Sıhhati, nimetlerin en üstü hidayeti veren kim? Allah. Bu vermiş olduğu hidayetin, bu vermiş olduğu malın elbette ki bir yerde ne vardır? İmtihanı vardır. Ve bu imtihanı da Allah Azze ve Celle nasıl yaptığını ve imtihanı kazanan ve kaybedenlerin başına ne geldiğini defaatlerce kıssalar halinde bize anlatıyor ki biz de ne yapalım yaşamış olduğumuz şu az bir fane dünyada kazancımızla dünyaya dalanlarla ne yapmayalım dalmayalım. Düşünün o gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında zenginliğin ölçüsü bugünkü zenginlik ölçüsü gibi neydi? değildi. O gün üç günlük yiyeceği, iyaşesi varsa bir insan neydi? Zengindi. Ve o sadaka infak yapan insanlar hiçbir şey bulamazlarsa ayeti kelimenin e, hükmüyle amel edebilmek için çıkarlardı pazara hamallık yaparlardı aldıkları üç beş dirhemi Allah yolunda infak ederlerdi ve Mesud güler bir yüzden ne yaparlardı, evlerine gelirlerdi. Çünkü siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmezseniz gerçek, kamil müminler olamazsınız ayetine binaen amel etmek için sahabelerin hepsinin, hatta halifelerin de hepsinin hayatlarını şöyle okursanız sıradan aşağıya kadar hepsinin bu ayetten amel ettiklerini ne yaparsınız? görürsünüz. Mesela Enes'in <gülüyor> e, Ebu Talha'nın hatırlayacaksanız hatırlıyorsunuz inşallah bir gün hak postanı ki aleyhissalatü vesselamın sürekli e, rahatlamak için böyle serinlemek için gittiği hemen mescidin yanında bir postan vardı o Ebu Talha'nındı bir gün oraya çalışmaya gittiğinde namaz kılmak icap ediyor namaza durduğunda bir güzel kuş geliyor. Ağaca konuyor. Onu seyretmekten, onun namelerini dinlemekten namazın o anki halini ne yapıyor? Ruhaniyetini kaçırıyor. Aklı başına geldiğinde ne yapıyor? Bu beni diyor Allah'a ibadetten alıkoydu diye o malı ne yapıyor? Geliyor diyor ki ey Allah'ın nasıl ki başka malı da yok. Geçinecek bir şey de yok. Bu Allah'ın ve diyor. Hatta kardeşleri biz duruştan diyor niye gidip diyor oraya infak etti diyenler bile ne yapıyor? Çıkıyor ama Ebu Talha geliyor onu bu Allah'ın ve Resulun'umdur. Çünkü bu beni Allah'a giden yoldan ne yaptı? Engelledi demiştir. Allah onlardan razı olsun. Aslında bunların hepsi bizim için nedir? Birer ölçüdür kardeşlerim. İşte bugünkü işleyeceğimiz kalem suresinin bu 17'den başlayarak 29-30'a kadar devam eden ayetleri de aslında yaşadığımız kesitten bir tanesi. Sıra birisi mal kazanır, biraz biriktirmeye başlar. Kardeşleri veya ortakları, yakınları ya bak şurada ihtiyaç içinde insanlar var gelin buraya infak edelim. Öbürü yok ya yapmayalım. Ne yapalım? Şöyle yapalım, böyle yapalım. Sonra bakarsın mal elden gitmiş. Mal sahibi olanlar bu sefer zekata, fitreye veyahut da yardıma ne yapmış? Muhtaç hale gelmiştir. Farkında bile nedir? Değildir. Allah bizlere hayır versin. Evet. Mesela ben e, bu kaynaştı depremine bayağı bir yardım götürmüştüm. Avrupalı kardeşlerle Türkiye'deki kardeşleri. Yani trilyonluk hakikaten zengin insanların ellerinde kötü bir sefer ile o Kızılay'ın çorba kuyruğunda olduklarını gördüm ben. Yani Allah'ın bir azabı onları bir anda farklı bir duruma ne yapabiliyor, düşürebiliyor. Diğeri o çorbadan böyle bal varmış gibi kaşıklarken o adam onun ne olduğunu bilmiyor. Çünkü ilk defa tadıyor. Evet. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor. Allah Azze ve Celle biz o müşrikleri tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi sınayacağız. O bahçe sahipleri fakir fukaranın hakkını vermemek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerindeki ürünleri devir hususunda söz birliği etmişler, İnşallah Allah izin verirse demeye gerek görmemişlerdi. Kardeşlerim, Kur'an müşriklere bildikleri bir olayı hatırlatarak onları uyarmaktadır. Çünkü müşrik liderler ve onların ardından gidenler de tamamen mal düşkün insanlardır. Yoksulu, fakiri yolda kalmışı ne yapmaz da düşünmezler. Hatta hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de davet yaparken e, baktılar ki belli bir noktaya geldi. Artık bu davetin kaçınılmaz olduğunu anlayınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu davadan vazgeçmeyeceğini anladılar. Ona bir teklifte bulundular. Neydi? Tamam, biz sana iman edeceğiz ama şu köleler var ya, bunları bizim masamıza, soframıza ne yapma, oturtma diyerek Allah'ın kullarını, rengi değişik diye veya kölelikten geldi diye bu insanlara ne yaptılar, fakiri, fukarayı hor gördüler. İşte dinimiz burada müşriklerin ahlakı olduğunu burada ne yapıyor, zikrederek bizlere onlar gibi ne yapmayın olmayın. Ve burada Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala diyor ki: Kureyşlerle durumları bilinen bahçe sahiplerini sınadığımız gibi Mekke kafirlerine de Ali Sülati ve selamın dua etmesi üzerine açlık ve kıtlıkla ne yaptık? İmtihan ettik. Hasan hoş geldi. İşte bu bahçe sahipleri sabah vakti erkenden bahçelerinin mahsullerini devşireceklerine yemin ettiler. Ve fakirler durumu bilip daha önce aldıklarını almaya gelmesin istemişlerdi. İşte bu yoldan mahsulün ve ekinin tamamının kendilerine saklamaya çalışmış, çalışmışlardı. Ve bunu derken de inşallah dememişlerdi. Kardeşlerim Anadolu'da yaşayan insanlar bilir ki hepimiz Anadolu çocuğuyuz. E, köylere gittiğinizde muhakkak erken gidilir bahçelere. Ama oraya gelen fakire, fukaraya muhakkak sepet sepet, kasa kasa ne yapılır? Oradaki mahsulden verilir. Ama iyisi ama kötüsü. Ama muhakkak ne yapılır? Verilir. Yani bu e, Anadolu insanının özünden gelen, aslında dininden gelen nedir? Bir özveridir. Hatta ben Anadolu'yu defalarca gezdim. Hatta ellinin üzerinde gezdim bütün Türkiye'yi. Malatya tarafına giderken bir başımıza gelen bir olay olmuştu. Tam böyle yol boyunda kaysi bahçeleri vardır. Hoşumuza gitti. Dedik ki şimdi hani hadis-i şerifte biliyorsunuz bir bahçeye girdiğinizde bahçe sahibinden izin almanıza gerek yoktur. Sadece eteğinizi doldurmayacaksınız. Oradan istediğiniz gibi zarar vermeden yiyip içebilirsiniz. Eğer yerde güzel Taze yiyecekler varsa yiyebilirsiniz. Yoksa dalından ne yapabilirsiniz? Koparabilirsiniz. Şeram böyledir ama bizim Anadolu'da biliyorsunuz işte bir haram nokmadan şöyle olur, böyle olur. İşte bir nehirden gelen bir elmayı biri dişlemiş de işte yedi sene şöyle yapmış, böyle yapmış. Dinin dışında her anlattılar ama dinin emrini ne yapmazlar? Anlatmazlar. Hadis-i Şerif'te ne diyor? Sebzede meyvada zekat yoktur. Gelenin, geçenin, kurdun, kuşun nedir? Hakkı vardır diyor. İşte biz de bahçenin kenarındayız. Şimdi meseleyi bilen üç arkadaş, bilmeyen bir arkadaş var. Bizi götüren orada sohbete gidiyordu. Ee, bahçenin kenarına bir baktık küçük küçük kıvrılmışlar. Para koymuşlar. Kağıt yazmışlar. <gülüyor> Hakkını helal et. Üç kilo aldım bu parası. Beş kilo aldım bu parası. Yani hırsızlar keşfetseler hepsini toplarlar. <gülüyor> oradaki yeri. Ulan ne yapsak ne etsek falan diye ben dedim yiyip çıkacağım dedim aramada dua edeceğim derken tam girdik biri koşarak geldi ben şimdi utandım adam geldi o hacılar hoş geldin hoş geldin şimdi para veriyoruz yok diyor sizin gibi bir adam ilk defa geldi diyor adam bize sepet sepet doldurdu verdi para da almadı yani Allah'ın orada bir ikramı oldu burada kurdun kuşun gelenin geçenin neyi var diyor hakkı vardır. İşte bu ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle oraya gelenlere ne yapın hakkını verin. Şimdi her ağacın şöyle dikilişine bir giderim. Hepsinin nüvesi bir tane çekirdek değil mi? Onu ekiyorsun. Bir yeşil bir şey çıkıyor. Kocaman dal oluyor. Tomurcuğa duruyor. Meyveler veriyor. Bunu veren kim? Allah Azze ve Celle. Şimdi her sanatçının sanatını yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Bakın geçen hafta ceviz büyüklüğünce dolu oldu. Dolu yağana kadar köylünün meyve satanın yüzü ne yapıyordu? Gülüyordu. Şimdi veren Allah. Onu kimse hatırlamadı. Şimdi dolu yağınca şimdi ya meyveler işte dolu vurdu. Ekinleri dolu vurdu. Yani niye vurdu? Bunu hiç düşünen var mı? Yok. Şimdi şimdi bir şeyin bereketi varsa, güzelliği varsa Allah Azze ve Celle bunu nedir? Fazlından veriyordur. Eğer bir bela, bir musibet geliyorsa bu da nedir? Allah onu kahrından veriyordur. Yani her sıfatıyla bunu yapmıştır ki burada da Allah Azze ve Celle bahçe sahiplerinin kıssasını bize ne yapıyor? Bildirmekle bizim aklımızı başımıza almamızı istiyor ki bu maksatta nedir? Durumlarının ortaya çıkması, iş dünyasını müşriklerin, kafirlerin veya yoldan çıkmış insanların iş dünyasını, ayetler bize ne yapıyor? Bildiriyor ki eğer böyle siz de giderseniz sizin başınıza da gelecek nedir? Budur. Başka bir şey değil. Ve Allah Azze ve Celle kardeşlerim bahçe sahiplerini cezalandırdığı gibi kendilerine layık olduğu cezaya çarptırılacağını ve bizler de böyle yaparsak Allah muhafaza bunun bizim de başımıza geleceğini söylüyor ve diyor ki onlar uyurlarken hemen onu Rabbin tarafından dört bir yanından bela sarı verdi ve onların bahçesi kap katı kap kara verdi diyor. Evet. Yani o hemen o bahçeyi Allah tarafından gelen bir ateş kuşattı ve onu yaktı attı. O bahçeye semavi, semavi bir afet isabet etti ve bahçe kurudu, yeşilliği kayboldu. Ondan geriye hiçbir şey ne yapmadı? Kalmadı. Şimdi şöyle düşünün bir çiftlik yeri veyahut koca bir bahçe Allah muhafaza bir yangının çıktığını düşünün. Yangından sonra orayı tanımanız mümkün mü? Hiçbir eser ne yapmıyor? Kalmıyor. İşte belada Böyle bir şey kardeşlerim. Şimdi burada Rabbımız Fahruhu ve Teala bizlere cennet ve cehennemi e, cennete giden, cenneti isteyen, arz eden insanların amellerinden dünyada cenneti isteyen ahirette de cehenneme talip olan insanların aslında örneklerini gösteriyor. Şimdi Bakara Suresine gittiğimizde dikkat ederseniz, müminlerin vasıflarını anlatan ayetlerde, onlar ne diyor? Hem yer, hem, hem de Allah yoluna infak eder. İlerleyen ayetlere bakıyorsun, veyahut münafıkın suresine bakıyorsun, değişik surelere bakıyorsun, onların eşleri de öyledir, cimridir, elleri de nedir? Sıkıdır, her hayrada nedir? Mani olurlardı. Şimdi müminler hem yer, hem Allah yoluna infak ediyorsa, bu cennete talip olduklarını gösteriyor. Cehenneme ehli olan insanlarsa nedir? Cimridir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi İmam Bukhari naklediyor. İmanla cimrilik bir müminde bir araya ne yapmaz? Gelmez. Allah bizleri böyle hasletlerden alıkoysun Evet Halem suresi, bahçe sahipleri istisna etmeden mahsulü toplayacaklarını, ertesi gün Allah'tan herhangi bir kaza, bela, hastalık vesaire gibi çeşitli engeller olmayacağı teminatını almış gibi hareket eden insanların neyi anlatıyor? Vasfını anlatıyor. Şimdi bunu burada noktalayarak bu hüküm, yargı, o bablara şöyle bir gidelim. Mesela Allah Resulü aleyhissalatu vesselam malik olmadığınız bir malı ne yapmayın satmayın diyor. Veyahut işte mahsul daha olmadan işte gelecek senenin mahsulünü bana sat ne yapmayın demeyin diyor. Veyahut tarlaya taş atıyorlar <gülüyor> veya iplik çekiyorlar. Daha tomurcuğa durmuş meyvanın, sebzenin tarlanın ne yapıyorlar? Çıkmamış, olmamış veya yeni olmaya başlasa bile Mahsulünü almayı bize ne yapıyor? Yasaklıyor. Şimdi anladınız mı meselenin neden yasaklandığını? Peki bir dolu gelebilir mi? Bir yangın olabilir mi? Bir deprem, bir afet, bir zelzele? Bunlar nedir? Gayet doğa. Ne zaman bize alışveriş şeyler? Oradaki diyorum malını alıp da pazara, dökene kadar gidip orada ne yapmayın? Almayın E şeytan ister mi İslam'ın gelmesini? İslam bugün hakim olsa bugün domates üreticiden kaç diye alıyor. Lira değil ha. Kuruş kuruş. Ya e adam o kuruşa getirip seni ne yapacak? Pazarına yapacak. E bir tane fakir kalır mı kardeşler? Şimdi anladınız mı? Mehdi hakim olduğunda bir insan dünyanın öbür ucundan çıkacak, ta öbür tarafına gidecek zekat verecek. adam bulamayacak. E tabi bulamaz. İslam hakim olursa, İslam'ın hükümleri de hakim olursa ne olur? Olsa hiçbir sıkıntı yapmaz? Kalmaz kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırda ayırmasın. Evet. Burada bahçe sahipleri Allah'a karşı iki isyanda bulunmakta kardeşlerim. Birincisi ertesi sabah hasadı mutlaka yapmak kararıyla Allah'ın bahçe ve kendileri hakkında vereceği diğer ihtimalleri göz ardı ederek istisna etmemeyi Şeyler, yarın biz şunu yapacağız diyerek kesin konuşmalarıdır ki İslam'da bu nedir? Yoktur, istisna vardır inşallah dememiz gerekiyor Allah takdir ederse biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Mekke müşrikleri bir şey sorduklarında inşallah dememiş, yarın ben size bunu ne yaparım? Haber veririm dediğinde vahiy ne yapmıştır? Kesilmiştir. Bir rivayete göre 40 gün kesilmiş. Hatta şeytanın uşakları, kafirler, müşrikler ne demişler? Muhammed'e Rabb'ı sırt çevirdi. Bak onu unuttu diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alay etmişlerdir. Ve inen ayet hemen hangisiyle başlamış? Yarın bir şey yapacağında inşallah de. Yani Allah isterse Allah takdir edersek. İşte bizi de kardeşlerim yarından alakalı bir şey olduğunda ne yapacağız? inşallah. Ama biz ne yapıyoruz? Ha? Dua ediyoruz. inşallah amin diyoruz. Aminle mühürlememiz gereken yerde, inşallah kelimesini kullanmayacağımız yerde inşallah, inşallah. Allah seni cennetine koysun. Amin demiyor adam inşallah diyor. Ya amin de de meleğin aminiyle mühürlensin. Cennete gel be Müslüman. İnşallah diyor, inşallah diyor. Halbuki burada inşallah harap. Amin diyeceksin. Yarın bir şey yap, tamam gelirim kardeş. İnşallah desene, orada inşallah yok, orada kesinlik konuşurlar. İşte bu da dikkat etmeden düştüğümüz hatalardan bir tanesi. İkinci Allah'a karşı isyanları ise mahsullerinden ihtiyat sahibine vermeme. İşte bu da kardeşlerim Allah'ın kendilerine bahşettiği bol nimetlerden yoksula verilme emrine karşı gelme, Allah'ın emrine isyana niyet etme ki bu da o niyetleri karşılığı, bela olarak kendilerine ne yapmıştır? Dönmüştür. Dikkat ederseniz daha önceki sohbetlerde Abraş, Kel ve Körün kıssasını işledik. Hatırlıyor musunuz hadis-i şerifi uzun bir rivayet? Allah Azze ve Celle, ben muhtesaran size geçeyim, e, köre, kele ve e, abraş hastalığı olana insan kılığında bir melek gönderiyor. Ve onlara ne istersin? İşte kel, saçımın orman gibi olmasını, abraş, işte hani alabeli hastalığı diyorsunuz ya, benim dedemde vardı alabeli derlerdi, yani beyaz tenli olan. İşte Onun iyi olmasını isterim. İşte kör, dünya gözüyle Rabb'imin nimetlerini görmek isterim diyor. Melek hepsine mesle diyor ve hepsi de ne yapıyor? Düzeliyor ve onlara birer çift koyun, sığır ve deve veriyor. Ve onların malını Allah o kadar bereketlendiriyor ki vadiler almıyor. Yıllar geçiyor keleke, köre kör, abraş hastalığına da abraş hastalığında geliyor insan kılığında. Ve sana şu bir çift koyunu verdiğini istiyor, daha fazlasını değil bir çift koyun, bir çift sığır bir çift deve istiyor ama dışında diğerleri ne diyor bu benim ancak kendi çalıştığım, kazandığım babamalı değil diyerek o kadar malı olduğu halde hastalıktan kurtulduğu halde, zengin olduğu halde gelen insan kılındaki meleğe ne yapmıyor vermiyor, tek imtihanı kazanan kim orada ama o da ne diyor benim malım yokken Allah benim gözüm görmezken Allah bana göz verdi. Malım yokken bana mal verdi. İşte vaadi ister hepsini al, dilediğini al. Ben sana bugün karışacak değilim diyor. Melek diyor ki vallahi diyor ben sana Allah'ın gönderdiği imtihan için bir meleğim. Yani insan kılığında arkadaşlarım imtihanı kaybetti ama sen kazandın diyor. Buradan birçok fıkıh çıkıyor. Koyun çobanının mülayim, sığır çobanının aksi, deve çobanının küfürbaz olacağı gibi Ayrı fıkıhlar var ama burada demek ki ihtiyaç sahibi olana ne yapacak? Müminler vermek zorunda. Hatta zekatla alakalı bablara baktığımızda zengin bile olsa, yolda kalmışsa ona bile zekat nedir? Fazdır. Vermek zorundasınız. Onun için dinimizde nedir? Bu vardır ama burada iki isyan var. Birisi yarın mutlak bir şey yapacağım şöyle demeleri. ikincisi de Yoksula vermemeye niyetlenmeleri onların belasını ne yapmıştır? Tetiklemiştir. Evet. Bundan sonra ne geliyor? Bahçe sahiplerinin nedameti yani pişmanlığı ama her ne olursa olsun burada inkar etmeleri hasebiyle inkara satmaları hasebiyle ne yapmışlardır? Belaya uğramışlardır ama akabinde kendi ağızlarıyla ne diyorlar? Biz bunu yaptık da bu fiil bizim başımıza ne yaptı? Geldi. Diyerek de ikrar etmişlerdir. Ve geçen haftaki ders hatırlayacak olursanız ne ayetlerini işlemiştik? Orada elini ısırıp da keşke keşke müminlerden ayrı bir yol tutmasaydım. Keşke falanlarla arkadaşlık yapmasaydım. Keşke şöyle şöyle yolda gitmeseydim. Keşke müminlerin etini yemeseydim dedi kodu yapmasaydım, gıybet etmeseydim de müminlerinle birlikte olsaydım, peygamberle bir yol tutsaydım ne yapacak? İşte burada da mallan alakalı, mal tatlı gelerek fakire vermemesi azaba uğradıktan sonra belayı gördükten sonra işte bizim başımıza bunun için geldi. Keşke böyle yapmasaydık ne yapıyor? Diyorlar. Ama iş işte ne yapıyor? Hiç. Geçiyor. Aynı Kasas suresini hatırlayacak olursanız orada bir de Karun'un kısası var. Biz Karun'a diyor ne yaptık? Mal verdik diyor. Uşak tarafına gidiyorum. Baktım koca bir süpermarket. Karun süpermarket yazıyor. Lan alçak ev. Adam batmış gitmiş. Sen aklını koymuşsun. Yani. Daha akıllanmamışlar. Gerçi uşak tarafının pek İslamdan hiç alakaları yok lokantaya gir çorba iste sakallısı ekmeği bile getirip vermiyorlar sakallısına öyle bir yer orası. neyse biz diyor Karına mal verdik şimdi Karun kavminin içine çıktığında diyor Allah Azze ve Celle anahtarlarını kavmi taşımaktan nedir aciz kalır oradan bir kısım diyor ki şu koca sabancıya şuna buna verilen bana da verilmeli değil mi mal var ya Allah Azze ve Celle diyor ki oradan, Allah'ın verdiği nimetlerin içinde en üstünü Müslümanlık nimeti değil mi? O an, o Karun'un malına e, hırslanan, onun gibi almayı isteyenler o an susuyor. Meseleyi anlamış değiller var. Ayetler devam ediyor. Biz Karun'u yerin dibine batırdık. Ne malı ne de evlatları. Ona hiçbir fayda ne yapmadı? Sağlamadı. Şimdi bakın, Aynen bu gibi. İyi ki ona verilen bize verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da gelecek. Bakın kardeşlerim, Allah hamdolsun ki orada o insanların başına gelmemiş Qarun'un gelmiş. Ama buradaki bu başa geldikten sonra bundan kurtuluş da yok. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki burada malı sarf etmede fakirin neymiş? hakkı varmış ve fakire bu hakkı ne yapacağız? Vereceğiz. Allah bizlere hayır versin. Çünkü evet. Allah insanlara çeşitli rızıklar vermiştir. Yani nasıl akıl dağıtılmışsa rızık da dağıtılmıştır. Bunlar Allah'ın nedir? Takdiridir. Ayeti kerimede geldiği gibi kimini fakir, kimini zengin, kimini sıhhatli kimini fakir, kimini çocuklu, kimini çocuksuz, kimine kız, kimine erkek, kimine hem kız hem de erkek verdik diyor. Yani bunların hepsi nedir? Bir imtihandır kardeşlerim. Eğer zenginse, malı varsa, zekatından, şükründen, nedir? infakından imtihana çekilir. Fakirse gururundan, pis nefsinden hesaba çekilir. Öyle fakirler vardır ki zekata, sadakaya muhtaçtır. Ne yapar? gururlanır, kibirlenir. Halbuki e, onun görevi vermek onunki de nedir? Almak, dua etmektir. Bu kadardır. Adamın birisi geliyor e, Allah Resulü'nden zekat istiyor. Bakıyor gücü kuvveti yerinde. E senin bir hastalığın şu var mı? Yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona üç dirhem veriyor. Git diyor pazardan bir balta satın al gel. Kendisi de gidiyor, ormandan güzel bir sap kesiyor, adamın getirdiği baltaya sapı takıyor, gidiyor, odun kes, pazarda sap, iki hafta sonra yanıma geldi. Adam iki hafta sonra üç dirhem e, sadaka getiriyor. Ey Allah'ın nesli bu, Allah'ın ve Resulün'ündür diye sadaka veriyor ve aleyhissalatü ve sellem hepinizin bildiği şu sözü söylüyor. Veren el, alan elden sütündür. Bu sözü burada söylüyor. Demek ki insan çalıştığında muhakkak bir şey ne yapıyor? Oluyor. İşte burada da kardeşlerim rızıklar verilmiş, onların bir kısmına verilmiş, bir kısmına az verilmiş. Allah Azze ve Celle üstün rızık verdiği, bol rızık verdiği veyahut darlıkta bıraktığı insanları birbirleriyle ne yapmıştı? İmtihana tabi tutmuştu Çünkü ayeti kerimede hanginizin ameli daha üstü bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Diyor. Ve başka ayetlere bakıyorsunuz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini inkar Onun için Rabbimizin nimetleri sonsuzdur. Onları yerli yerince bize hand etmek düşer kardeşlerim. Evet. Burada da Allah'ın verdiklerinden vermede ölçüye bakacak olursak kardeşlerim ölçüde nedir? Furkan suresinde gördük hatırlayacak olursanız ne saçıp savuracaksınız ne de eli sıkı olacaksınız. Yerli yerince ne yapacaksınız? Harcamayı bileceksiniz. Ama İslam hakim olur. Öyle bir durumlar olur ki biliyorsunuz Ebu Bekir radiyallahu Ömer radıyallahu anh'ın ikisinin bir hayırda yarışmaları var. Bir gün Ömer soruyor Ey Ebu Bekir ne bıraktın? Allah ve Resul'u bıraktım diyor. Vallahi diyor bir daha ben senden ne yapmayacağım? Yarışmayacağım diyor. Niye? Çünkü ben yarısını bıraktım diyor. Veya Osman'a bakıyorsunuz radiyallahu anh Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam karşıda kafir, küffar, güçlü Müslümanlar fakir yazın çok sıcak bir zaman elde bir şey yok ekonomi sıfır yani hazine dediğimiz yerde hiçbir şey yok Osman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu orduyu kim donatır dediğinde Osman kervanla yeni gelmiş <gülüyor> ne kadar malla mülkü varsa bindiği devenin ipine kadar ne yapmıştır Allah'ın Resulü'nün demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Osman ne yaparsa yapsın cennet ona hak demiştir. Ama buna rağmen Osman Hadi Allah hanı ne yapmışlardır öldürmüşlerdir bu topluluk. Evet fitne girdi mi hak ehli batıl, batıl ehli ise o ellemeyi cihan bulurlar. Evet. Çünkü onlara yeryüzünde bozgunculuk yapma dediğinde ne yaparlar? Evet. Hak olan bir toplulukta münafıkların, facirlerin barındığını, oturduğunu şöyle sükunette oturduğunu göremezsiniz. Debreşir, altlarında muhakkak kurt vardır. Muhakkak muhakkak birini dürtecekler kendileri gibi yapmaya çalışacaklar. İşte muhakkak kendilerinden birini avlayıp götürürler ve Müslümanlar hep kayıp kalır. Bir gün İbn-i Mesut'un Allah kendisine rahmet etsin. Nasıl bilirsiniz İbn-i Sormaya bile gerek yok değil mi? Cennetten müjdelenen bir sahaben. Ona gururlu, kibirli insanlara mağrur bakan diye lakab taktılar biliyor musunuz? Hiç istifini bozmuyor. Kendisine bu tür hakaretlerle yaklaşanlara diyor ki, bakın diyor üzerimdeki giysi, çobanın giysi. İşte bineyim diyor, merkebini gösteri. İşte diyor, oturarak diyor, yemek yorum diyor. Vallahi diyor ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Kimde şu üç şey varsa, onda kibrin eseri olmaz çobanın giysini giyiyorsa, oturarak yemek yiyorsa, merkebe biniyorsa, onda gururun, kibirin eserini göremezsiniz. Siz beni neyle suçluyorsunuz? <gülüyor> Ama yine insanlar ne yapmıyor? Anlamıyor. Geçen günü ahlak hadislerini okuyorum kardeşler. Allah kendisine rahmet etsin. Ahnes radıyallahu anh'ın hayatını anlatıyor. Gelen rivayette faziletini Hatta sahabeler birbirlerine birini tavsiye ederken Ahnes'in ahlakı gibi davran derlermiş. Yani Ahnes gibi ol. Kendisine o fitne döneminde söven insanlar çıkıyor ki sahabeye biliyorsunuz çok sövüldü. Hatta Ömer bin Abdülazze kadar Allah kendisine rahmet etsin hutbelerden bile peygamber torununa sövüldü yıllarca. Fitne olduğunda böyledir. Annesi birisi de onu sövmeye başlıyor. Annesi seslenmiyor. Bu arada yemek yapıyor. yemeği pişirip de oturunca adamı çağırıyor. Buyur diyor. Sana zahmet ettik diyor. Bayağı diyor söverken diyor yoruldun diyor. hadi gel de biraz dinlendi diyor. Adam utanıyor. Çıkaya gidiyor. Hı. Yine onun hayatından bir kıssa ona sövücü bir ahlaksız bir bedevi tutuyorlar. Sövmeye başlıyor. İyice sövüyor sövüyor. Ahnes de oturduğu eve yaklaşıyor. Adamı çağırıyor. Diyor ki içinde diyor sana diyor eziyet edenler varsa hepsini çıkar diyor. Ben dinleyeyim. Biraz sonra diyor oturduğum yere geleceğim. Oradan birisi görür de sana eziyet eder. Diyor. Evet. Allah sahabenin ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin. İşte bu vermede ölçü de biliyorsunuz Haşr suresinin 9. ayetinin uzun sebebini hatırlayacak olursanız kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde, din kardeşlerini kendilerine ne yaptılar? Evet. Tercih ettiler. Allah onlardan razı oldu. Evet kardeşlerim, demek ki ayetin seyrine bakacak olursak, alacağımız çok ders var. Halbuki onlar uyurken, hemen Rabbim'den dolaşıcı bir bela onu sardı, böylece simsiyah kesiliverdi. Evet hani birisi diyordu ki ya Rabb'im diyor bombayı kurmuş diyor gece 3'te bom bir tek diyor bizim minare ayakta diyor. Hepsi diyor gitti diyor ertesi gün minaresi de çöktü. Hatırlamıyorsunuz <gülüyor> depremi anlatayım. Evet. Allah'ın belası geldi mi birden ne yapar? Gelir ve onu çevirecek hiçbir şey yahutur. İşte burada da onlar uykudayken haberleri bile yokken bu iş ne yaptı? Birden oğlu verdi. Ve kendilerine o kadar güveniyorlardı ki, hatta gelen ayetlere biraz baktığımızda e, yanlış yoldan mı geldik acaba karanlıkta? Şöyle gidelim diyorlar. Gaz seferde gelseler geliyorlar ki Allah'ın azabı ne yapmış, olay vermiş. Hasanı bahsediyor ki rahimullah, o bahçenin hayri kesildi, böylece onda fayda namına hiçbir şey kalmadı diyor. Bir de bununla şöyle bir e, mesele var kardeşlerim. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam sabah namazını bir kere kaçırmıştır. Bir gün seferden geldiğinde bir yerde konaklıyorlar. Konadık, konakladıkları yerde ben muhtasaran geçeyim e, uyuklayıp kalıyor Zeyd, e, estağfurullah, Bilal ben bekleyeceğim dediğinde daha sonra kalktığında diyor ki burası Allah'ın azabına uğrayan bir kavmin yeri diyor. Ve hemen hamurları döktürüyor. Oradaki yiyecekleri döktürüyor ve ne yapıyor? Başını sararak buradan diyor ağlayıcılar olarak ne yapın? Çıkın diyor. Demek ki kardeşlerim azaba belaya uğrayan bir yerde de Müslüman ne yapmayacak? Durmayacak. Oradan ne yapacak? Çıkacak ve gidecek. Evet. İşte sabaha karşı birbirlerini çağırdılar devşirecekseniz erkence mahsunuzu devşirmeye çıkın. 21-22 Dikkat ettiğimiz zaman burada haydi harsınıza haydi yetiştirdiğiniz bahçeye diyorlar. Neden böyle diyorlar? Yani sanki o bağı kendileri yetiştirmiş. Sanki o bahçe kendi ekimleri, kendi kültürleriymiş gibi haydi harsınıza diyorlar. Yani burada Yine o bahçenin gerçek sahibi, gerçek yetiştiricilerinin kendileri olduğuna inanıyorlar. Şimdi Eskiden atalarımız derdi ki yeri ekmeye göğe bakmaz derdi. Doğru. Bugün mesela hemen hemen hepimiz bir yerde çalışıyoruz veya tüccarlık yapıyoruz. Tarla yeken gibi değil. Ay başında adam aldığında ne diyor? Ya yövmüyorum şu kadar diyor. Mesaim bu kadar diyor. İşte pazar geliyor ama bir buçuk kat diyor mesai diyor. Benim torun bile sabah geldim yemeği peşin alıyor beni. Dede bu diyor. Tınan. Sen dede ben de Ama alıyorsun değil mi? Evet. Şimdi halbuki veren kim? Allah Azze ve Celle. Hani sen atarken onu sen atmadın diyor. Ne yaptı? Biz attık diyor. Burada da veren kim? Allah Azze ve Celle. Yani bir insan çalışıp kazansa da Allah ona bereket vermedikten sonra onun kazancı ne olur? Hiçbir şey. Mesela şöyle düşünün. Daha önceki derslerde hatırlayacak olursanız bir seferdeyken aleyhissalatü vesselam bir yerde konaklıyor. Onları gören bir sürü sahibi de hemen şöyle bir çanağına koyunu veya keçinin ayağını tutuyor bir süt sayıyor. Allah Resulü ve vesselama ikrama getiriyor. Burayı geçelim. Allah Resulüdür kardeşim vesselam asabına dönüyor ki Allah Resulü vesselam, her halikarda asabını eğiten bir insandı, öyle bir öğreticiydi. Çünkü Müslüman başı boş bırakmaya gelmez kardeşler. Bıraktığına muhakkak ya anyaya ya boya bir tarafa kaçar. Hiçbir şey kaçmazsa kavazı kaçar. Ne yapıyor? Sürüyle çoban köpeğini gösteriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve soruyor, çoban köpeği mi fazla yavrular, koyunlar mı? Hangisi? Çoban köpek daha çok yavrular değil mi? Peki bir sene içinde koyun mu iki kere yavrular, köpek mi? Köpek. köpek. Soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki diyor bir köpek yavruladığında bir yavrulamada kaç tane yavrusu olur? 8, 9. Peki diyor koyun bir ya da iki. Peki diyor Ali ve hangisi kesilir, yenilir? Olur. Sahabe diyor ki koyun. Arkadan hiç düşünmediğimiz, her zaman gördüğümüz ama hiç idrak etmediğimiz soruyu soruyor. Hangisi çok? Olur. Mantıken orada çobanın neyi yayması gerekiyor? Köpeğe yayması gerekiyor. Yani koyunlardan bir iki tane olması gerekiyor. Peki diyor bu ne? Sahabeler şaşırıyor. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi diyor. Onun için kardeşlerim bakın Ayşe annemizin bir sözünde Allah Resulü vefat ettiğinde diyor şöyle bizim rahımızda diyor az bir çıkının içinde dağarcığımız vardı. Arpa ya da buğday. Acıktığımızda diyor oradan alır taşa koyar Hani herif iki ekmek al gel ustan gereken falan demez yani. Ya marketten şunu al bunu al falan yok yani. Taşa koyuyor bir avuç taşlan, öğütüyor un oluyor gidiyor çalı çırpı topluyor onunla ateş yapıyor hamur yapıyor ekmekle karınla zahmet hava zahmet. Bazen anamdan bahsedelim de bazıları diyor ki ananı karıştırma diyor günümüzün şeyine geldi. Tabi sahabeye gittiğimizde Bak onlar böyle yapıyor. Diyor ki Ayşe annemiz biz diyor böyle yiyorduk sonu. Bir gün diyor bunu bir tartalım dedik diyor ondan tuttuk diyor. Demek ki Allah'ın bereketi dediğimizde tevekkül edeceğiz. Fakirin hakkını ne yapacağız? Vereceğiz. Allah'a şükrümüzü yerine getireceğiz. Bunun yanında saçıp savurmayacağız. Beliktiriyorsak Allah ve Resul'unu dini için biriktireceğiz. Kendi nefsimiz için ne yapmayacağız? Biriktirmeyeceğiz. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Ayet devam ediyor. Aralarında fısıldaşmaları fakir gelir diye korkmaları. Evet. Bugün orada hiçbir düşkün kimse yanımıza sokulmasın diye gizli gizli konuşup gizli gizli karanlıkta yürüyorlardı. diyor. Mağrurca bahçeye girdiler. Yoksullara yardım etmeye güçleri yeterken böyle konuşarak erkenden gittiler. Evet. Yola çıktılar. Şaşırıp kaldılar. Bahçeyi gördüklerinde herhalde yolumuzu şaşırdık. Belki de biz yoksul bırakıldık dediler. Evet. Neden? Oraya geldiklerinde bahçeye olan ne yapmıştı? Olmadı. Hatırlar mısın? Saman pazarında bir yangın oldu. Orada çorapçılar falan vardı. En böyle fakir gibi görünenin 5 trilyonluk malı çıktı orada biliyor musunuz? Adamlar nasıl ağlıyorlardı? Ve helak oldular gittiler. Kimse elinden ne yapmadı? Tutmadı. Borçlu. Yani alacaklı borcunu alamadı. Adam bir şey yok ki aslında. Bitti. Sonra hepsi nedir? Naylon. Devlet dedi ki vereceğim dedi. Şimdiye kadar neyi vermiş ki? <gülüyor> o da öyle gitti. Adamlar kayboldu gitti. Bakın burada o bahçeye diyor gittiklerinde, gizli gizli gittiklerinde, seri seri gittiklerinde, konuşarak gittiklerinde kendilerini güçlü kudretli olarak gördüler. Ne yaptılar? Bahçeye olan bomboş. Şimdi burada dikkat edilecek bir nokta var kardeşler. Eee Bahçeyi gördüklerinde biz yolumuzu şaşırmışız, eyvah kaybedenlerden olmuşuz dediler ve elleri böğründe bahçenin kenarında büzüştüler, nasıl yıkılıp perişan olduklarını düşündüler. İşte aynı şekilde oğulları, malları, servetleri, soyları, bununla şımaran Mekke müşrikleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında ne yaptılar? Beton. Duvar oldular. Hatta öyle bir hale geldi ki geldiler dediler ki işte kızlarımız en güzel lise sana verelim. Sana taç giydirelim. Malımızdan sana verelim. En zenginimiz yapalım dediler. Ama ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kesinlikle ne yapmadı? Kabul etmedi. Şimdi burada da onların içinden bir tanesi yani bu kardeşlerden bir tanesi vasat, orta yolda olan, ben size demedim mi? Ben sizi zamanda ne yapmadım? Evet. Mı? Demek ki her topluluğun içinde insanları hakka çağıran az da olsa ne yapacak? Olacak. Birileri olacak. Hatta ve vesselamın bir sözü var, hatırlayacak olursanız, ümmetim dalalette ittifak ne yapmaz? Yapmazdır. Şurada yüz kişim varız. 99'u hata olan bir şeyle ittifak etse bir tanesi çıkacak hayır diyecek. Muhakkak hata olduğunu ne yapacak? Söyleyecektir. Ümmetin dalalette umumen ittifak ne yapmayacak? Yapmayacaktır. Evet. Ben size tembih etmedim mi? Ben size "Subhanallah" deyin demedim mi? Ben size istisna edin "İnşallah" deyin demedim mi? Allah'ı unutmayın demedim mi? gelin fakir fukaranın hakkını ayıralım demedim mi? Evet. İşte bu ayette çıkardığımız ders birlerini uyarıp sonra da uyardığımız o insanların uyarının tersine hareket ettiklerinde onlarla beraber olursak unutmayalım ki onların başına gelen bela, musibet aynısı bizim başımıza gelir. Geçen haftaki dersi hatırlayın. Keşke Falanla beraber olmasaydım. Onunla bir yol tutmasaydım da başıma bunlar gelmeseydi. Aynı şey. Eğer bir facir, mesela İblis'in Adem Aleyhisselam'a nasıl yaklaştığını biliyor musunuz? Hava ne? yaklaştı. Sonra onların hoşuna gireceği sözü söyledi. Sonra sonra bir mümin sıfatıyla yaklaştı. Allah adına ne yaptı? Yemin, Yemin etti. Unutmayalım bu kıssaları kardeşlerim. Öyle münafıklar, öyle facil insanlar, öyle dinden çıkmış, yoldan çıkmış insanlar var ki kafirlerle, müşriklerle uğraşacağına gelip müminlerle uğraşıyorlar. Onları yoldan çıkarıp kendisi gibi yapana kadar veya böyle bir ortamdan tevhid eğiliği insanlardan soğutana kadar elinden geleni ne yapar? Yapar. Ondan sonra nereye? Plaja gider, keyif yapar. Ramazanda da gider, diş yaptırır. Çünkü Ramazan arınacak. Şu evet. işte bu ayeti kerimede de birilerini Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Uyarıyor. Eğer onlarla birlikte olursak onların başına gelen ne yapar? Aynısı. Öyleyse kardeşlerim, Müslüman her zaman ne yapacak? Dengeli olacak ve sadece uyarmakla kalmayacak. Uyardıysan uyacak, uyacak. Uyardığın insan kendisini çekecek, hakka doğru gidecek. Yarın ateşe girdiğimde ki Ramazan ayına 30 tane ayet hazırladım. Gerçi 30 ayetten 300'e kadar çıkarıyor da derste. İnşallah. Değil mi? der. Allah izni versin. Diyor ki ayet kelimede Size bir uyarcı gelmedi mi? Geldi. Sizi bu ateşten uyarmadı mı? Uyardı. Siz ne yaptınız? Yalanladık. İyi. O zaman yalanladınız ateşe. ne yapın? Evet. Kire Evet. Allah bu duruma düşenlerden eğlenmez. Devam ediyor ayet. Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz yazık etmişiz dediler. Ne yapıyorlar burada? Günahlara ne var? Bir itiraf var. Nerede var? Salim bela geldikten sonra. Bunun bir faydası var mı? Yok. Yok. Ben Bela geldikten sonra yok. İşte bu dersleri yapmamızın amacı Allah'ın kitabını çok okuyun. Bakın Ramazan ayı geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da tamamen Kur'an'ın haşır neşir olurdu. Hatta Ramazan'ın son 10 günü bir devlet başkanı, bir peygamber, bir baba, bir dede her işini bırakarak mescitte ne yapardı? İtikafa girerdi kardeşlerim. Ve Cibril'le karşılıklı ne yapardı? <gülüyor> Kur'an okurdu. Bize de düşen nedir? Sürekli Kur'anla haşır neşir olma. Bir gün hiç unutmuyorum. Bir gün sohbette bir ayet zikrettim. Bir tanesi dedi ki kardeşlerden. Böyle ayet olur mu hocam dedi ya. Böyle bir ayet dendi. Ben hani Zuhruf 81'di. Yanlış hatırlamıyorsan. <gülüyor> Eğer Rabb'im bir çocuk edinecek olsaydı ona tapanların ilki ben olurdum. Ayetini zikretmiştim. Ya hatırlayın. Allah seni ıstahissin. Hemen okumuşsundur da yani hatırlamıyorsun. Yok öyledir. Ben Kur'an'ı kaç kere okudum böyle bir ayet yoktu. Lan ben niye yazdım dedim buna? Ben niye yazdım buna? Yani Müslüman Kur'an'la ne yapacak? Haşir neşir olacak. Eğer biz sürekli bu ayetleri okusak, şeytan bizimle bunlarla oynadığı gibi ne yapamaz? Oynayamaz. Oynayamaz kardeşler. Onun için Allah'ın kitaplarına, Allah'ın ayetlerine, Allah rızası için daha çok kulak verelim. Ve hayatımıza geçirmeye çalışalım. Hızlı geçiyorum dersi. İnşallah Ramazan'da geniş şeyler alırım bunu. Devam ediyor ayet. Birbirlerini suçlamaya başladılar. Birbirlerini Yermeye, levmetmeye, kınamaya ve hep senden oldu. Vay sen şöyle demiştin, ben böyle demiştim, bütün suç serindi, bak öyleydi diye ne yaptılar? Ondan sonra ne dediler? Yazıklar olsun bize. Azgınlık yaptık da başımıza bu geldi. İşte kardeşlerim, müşriklerin, kafirlerin sonu nedir? Budur. Başka hiçbir şey değildir. Onların düğünlerine de git, hep kargaşadır. Cenazelerine de git, hep kargaşadır. Normal yemeklerine de git, her tarafı nedir? Kargaşadır. Müslümanların hepsini bir yere sok. Sanki içeride bir ceset vermiş ki, hiç ses çıkmaz. Çünkü Müslümanlar nedir? Sakin insanlardır. Allah'a tevkül eden insanlardır. Kargaşa şu bu çıkaran insan değil. Müslümanı görmeyi özleyen insanlardır. Müslümanı görünce Onlarla görüşeceğim ben o kaba sabah aksi diyen değildir. Nasihatı azar gören insan nedir? Değildir. Ve en ufak bir kemlik olduğunda ipini kırıp da böyle Müslümanlardan uzaklaşan değildir. Çünkü kardeşlik bizim elimizde olan bir şey değil. Allah'ın nedir? Nimetidir. Bunun fırsatını bilirsen Allah sana ne yapar? Kuvvetini artırır. Daha iyisiyle, daha yükseğiyle karşılaştırır. Hımetini bilmezsen, nereye adımını atarsan, onunla beraber oluruz. Evet. Ve, belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Döndüler. durum anlayınca Allah'a döndüler. Yalvardılar ve dediler ki, belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Doğrusu artık Rabbimizden dilemekteyiz. Evet. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Demek ki dünyadaki azapla, ahiretteki azapta nedir kardeşlerim? Aynı değil. Mesela kabir azabını inkar edenlere biz ne diyoruz? He? Girince görürsün diyoruz. Değil mi? Ama ayeti kerimede ne diyor Allah Azze ve Celle? Firavun ve ailesi sabah akşam ateşe sunulmakta kıyametten sonraki azabıysa daha çetindir. Demek ki her inkar edene ayette muhakkak ne var? Bir tuzak var. Aynen öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere surelerle ne var? Cevap var. Babasız yaratılan bir İsa Aleyhisselam örneği var. Sonra mağarada kalan insanların örneği var. Bunların hepsi nedir? Bizim için birer örnektir. İşte bu ayetlerde dünyadaki azabın, ahiret azabı gibi olmadığını, çok hafif olduğunu, ona göre bizlere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. İşte burada, bahçe sahipleri kıssasındaki sünnetullah, birçok ayetlerde açıklandığı gibi, Kur'an kıssalarında geldiği gibi, peygamberlerin yaşantılarında, müminlerin yaşantılarında, onların kavimleriyle beraber başlarına gelen hadiselerde, geçmiş milletlerin haberlerinde hak ve batılın bir mücadelesini görmekteyiz kardeşlerim. Ve burada ayetleri saymaya kalksak, gelen diğer hükümleri saymaya kalksak, bunu bu sohbette ne yapamayız? Bitiremeyiz. Burada bu Allah'ın öteden beri gelen, süre gelen kanunudur ve Allah'ın kanunda hiçbir değişiklik ne yapmaz? Olmaz. Burada da bu ayette bize yani bu kıssada düşen nedir? Elbette onların hayat hikayelerinde akıl sahipleri için ibretler vardır diyor Allah Azze ve Celle Yusuf 111'de. Ve örnek alma muhakkak ki nedir? Bahçe sahiplerinin örneği müminlere nedir? Bir e, örnektir ki olur ya. Bahçele dalanlarla insanlar atabilir? dalabilir. Harun'un yaşantısını görür. Ona ne yapabilir? Özenebilir. Veyahut dünyalık hırsı hırslandıkça insan ne yapabilir? Hani salebe kıssası belki uydurma bir kıssa ama bütün alemler anlatır. Hakikaten bir insan o vaziyette de ne yapabilir? Düşebilir. Ve burada da demek ki insan kazandığı, kendisine verilen bir mallarında ne yapılabiliyormuş? İmtihana tabi tutuluyormuş ki bunu ne yapmayalım unutmayalım. Burada hatırlatmak istediğim noktalardan en önemli noktalardan bir tanesi de kardeşlerim. Ne yazık ki bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda çok çok gündeme geliyor. Biliyorsunuz haç yol emniyet olup da gücü yeter her Müslümana nedir? Farz. Farzdır. Maalesef yaşamış olduğumuz şu toplumda özellikle mesela şu mecliste bile yüzde doksan kardeşimize haç belki de farz biliyor musunuz? Haç farzı yerine gelip de yerine getirmeyen, bakın bu mallan olan bir imkandır. Ha Yahudi olarak ölmüş, ha Nasrani hiç fark etmez diyor. Alimlerimiz kafir olarak ölürtüyor. Çok tehlikeli bir nokta. Bu da malın imtihanlarından bir tanesidir biliyor musunuz? Peki hacca gittiniz. Haccınız kabul oldu. Ne oluyor? Ananızdan doğduğunuz gibi tertemiz geliyorsunuz. Bir de yaptığınız ibadetin gelen e o kazandığın mal seni o kadar diyor mu Allah aşkına? Evet. Bu imtihanlarda nedir? Önemli imtihanlardandır. Evet. Demek ki dünya bir imtihan yurdu kardeşlerim. Mülk sahibi olan, çiftlikten uğraşan ürünlerin hepsinde fakirlerin neyi var? Hakkı var. Allah yokmuş gibi düşünen insana Belayı verdi mi ne yapar? Bu ne fırtınası diyor? Bu bilmem ne diyor. Gelen her kasırgaya ne koymuşlar? Bir isim koymuşlar da Allah'ın belası olarak ne yapmıyorlar? Görmüyorlar. Buradan alınacak birçok kıssa var ama sohbetimi bir hadisle bitirmek istiyorum. Geçen sene hatırlayacak olursanız üstünden bir, bir rivayet işlemiştim. Bir adam çölde giderken gökten bir ses duyuyor. Ey bulut! Yağmuru falanın tarlasına bıraktır. Giderken bir bakıyor çölde bir adam çalışıyor. Bulutlar da oraya ne yapıyor? Suyu bırakıyor. Geliyor adam'a soruyor. Senin adım ne? Sana ne diyorsun? Ne yapacaksın sen diyor çölde çalışan bir adama. E diyor ben böyle böyle bir ses duydum da diyor su da buraya bırakıldı. Onun için sordum. Buluttan gelen falanın derken aynı adamın ismi çıkıyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Benim pek amelim yoktu ama. Ben diyor mahsulümü üçe ayırırım. Bir kısmını aileme, bir kısmını tovma, bir kısmını da fakire fukaraya dağıtırım. Vallahi sen kazandın diyor. Demek ki burada Allah'ın verdiği maldan fakire fukaraya hak tanıma insanı da ne yapıyormuş? Kazandırıyormuş. Bunun tersine hareket etmeyse hem Allah'ı unutturuyor, hem elindekinin kaçmasını hem de bela ve musibete uğramasına sebep oluyor. Allah azze ve celle anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Amin. Subhaneke, Allahumma ve la illa ente estağfuruke ve